475. konu, Esma bin Yezid'in Yermük gününde 9 kişiyi öldürmesi, Esma bin Yezid bin Seken, Muaz bin Cebel'in amcasının kızıydı, Yermük gününde Rumlardan 9 kişiyi çadır direğiyle öldürdü.